Bismillahirrahmanirrahim Tegabin Suresi Medine'de nazil olmuştur ama bazı dilema Mekke'de nazil olduğunu da söyler Allah subhanahu ve teala en iyisini bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler mülk O'nundur hamd O'na mahsustur ve O her şeye kadirdir sizi yaratan olur böyleyken kiminiz kafir kiminiz de mü'mindir Allah yaptıklarınızı görür Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Size suret verip suretlerinizi en güzel şekilde yapmıştır. Dönüş ancak onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bildiği gibi Allah göğüslerin özünü de bilendir. Sure, tesbihin yer aldığı surelerin sonuncusudur. Mahlukatın malikine ve yaratanına tesbih etmesi konusunda daha önce söz edilmiştir. İşte bunun için allah Teala hemen mülk onundur, hamd ona mahsustur buyuruyor. Bütün yaratıklara tasarruf eden, yarattığı ve takdir ettiği her şeyde övgüye layık olan odur. Ve o her şeye kadirdir. Ne zaman ve neyi isterse hiçbir engel olmaksızın o oluverir. Neyi de istemezse o olmaz. Sizi yaratan odur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz de mümindir. Hepinizi bu sıfatlarla yaratan odur. Ve sizin bu sıfatlara sahip olmanızı o murad etmiştir. Elbette müminlerde bulunacak, kafirlerde, Hidayete hak kazananları da, sapıklığı hak edenleri de gören o'tur. Kullarının yaptıklarına o şahittir. Ve buna göre kullarını en mükemmel ceza ile cezalandıracaktır. Bu sebeple Allah yaptıklarınızı görür. Allah bizi hidayeti hak edenlerden eylesin. 5 ve 6 Daha önce küfredip de yaptıklarının karşılığını sadanların haberi size gelmedi mi? Ve onlara elin bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller getiriyorlardı da onlar bizi bir beşer mi doğru yana götürecekmiş diyerek küfredip rüş çevirmişlerdi. Allah ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiş Allah kanidir, hamittir. Rabbimiz subhanahu ve teala geçmiş milletlerden ve onların başına gelen felaketlerden, azaplardan bahsederek bunun sebebinin hakkı yalanlayıp peygambere muhalefet etmek olduğunu haber veriyor. Evet. Yediden ona kadar o küfredenler öldükten sonra katiyen dirilmeyeceklerini ile sürdüler. De ki, evet Rabbime andolsun ki muhakkak diriltileceksiniz. Ve sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Ve bu Allah'a göre pek kolaydır. Şu halde Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sizi toplanma günü için topladığı gün, işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu altından ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ashabıdırlar orada ebediyen kalacaklar ne kötü dönüş yeridir evet allah Teala diriltilmeyeceklerini iddia eden mülhid, kafir ve müşrikleri bu iddialarını haber vererek onlara muhakkak diriltileceklerini ve yaptıklarından hesap sorulacağını büyük küçük değerli değersiz neler yaptırarsa tamamen bunların hesabını vereceklerini ve şu halde Allah'a, peygambere ve indirdiğimiz nura iman edin Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyerek onları tehdit ediyor. Ve sizi toplanma günü topladığı gün derken bu da kıyamet günüdür. İşte o gün kimin aldandığının açığa çıktığı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun günahlarını öter. Ve onu altından akan, ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacağı cennetlere sokar. İşte kurtuluş. Allah bizi bu kesimden eylesin. edip de ayetleri yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem asabıdır Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü demiş yeridir. Allah bizleri böyle hale düşmekten beri buyursun. 11'den 13'e kadar Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez. Kim de Allah'a inanırsa onun kalbini doğruya götürür. Ve Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız bilin ki peygamberimize düşen apaçık tebliğdir Allah odur ki ondan başka hiçbir ilah yoktur ve müminler yalnız Allah'a tevkül etsinler evet Rabbimiz hadis suresinde vermiş olduğu haberi burada da bildiriyor Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan evvel kitapta yazmış bulunmayalım derken, burada da Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez diyor. Bu Allah'ın izninde maksat O'nun emridir, yani kaderdir, kaderi meşiyetidir. Ve kim Allah'a inanırsa, O'nun kalbini doğruya gösterir ve Allah her şeyi bilendir kime bir musibet isabet eder de o bunun Allah'ın kaderiyle kendisine geldiğini bilip sabrederse hakkı gözetir isyan etmezse onun hükmüne teslim olursa Allah onun kalbini doğru yola götürür ve dünyada kaybettiğine karşılık olmak üzere kalbine hidayet verir güven verir samiyet verir bazen ona algından daha fazlasını ihsan eder Allah'a itaat edin, peygamberi e itaat edin. Allah'ın koyduğu hükümde, Allah'a ve Resuluna itaat emredilmekte, hükümlerinin yapılması, yasaklarının da terk edilmesi durulmaktadır. Şayet çevrilirse ancak tebliğden başka bir şey yoktur. 14'ten 18'e kadar Ey iman etmiş olanlar, eşlerinizin ve çocuklarınızın İçinde size düşmanlık edenler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder. Kusurlarını başlarına kalkmaz ve örterseniz şüphesiz Allah kafurdur, rahimdir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük mükafat vardır. Öyleyse gücünüz yettiğince Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin. Ve kendinizin hayrını olarak infak edin. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar selaha erenlerin kendileridir. Eğer Allah'a güzel bir özünçten özünç verirseniz, onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Görüleni ve görülmeyeni de bilendir, azedir, hakimdir. Evet. Allah. Tanu Kuvveti'yle çocuklardan, eşlerden haber vererek onlardan öyleleri vardır ki kocalarının kimi çocuklarda babalarının düşmanı olduğunu, düşmanlık onları salih amellerden alıkoyma anlamındadır. Yani imtihan manasında. Nihayet daha önce münafıkın suresinde de geldiği gibi ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların kendileridir diyor. Evet. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük mükafat vardır. Mal ve evlat Allah tarafından yaratıklarını denemek için verilmiş bir imtihan. Böylece Allah kimin kendisine itaat kimin isyan ettiğini belirler. Allah katında ise mükafat büyük. Kıyamet günü büyük mükafat Allah'ın katında. Âlimden de dediği gibi, kadınlardan, oğullardan, kantar kantar altın ve gümüşten, nişanlı atlardan, develerden, ekinlerden, zevklere aşırı düşkünlük, insanlar için süslenip hoş görüldü de, bunlar halbuki dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yer, Allah katındadır. Allah bizi cimriliğin her şeyinden uzak tutsun. Korkaklıktan, cimrilikten, hüzünden beri buyursun. Çünkü bunlar gönlün meyvesidir. Ahiretin, ahiretteki nimetlerin tersine dünyadaki huylardır. Allah dinleyen, itaat eden, Allah ve Resulünün bize emrettiğine bağlı kalan ve sonra hayra eren nefsinin cimriliğinden korunan ve felaha erenlerden eylesin. Ve Allah'a güzel bir şekilde ödünç verenlerden ve karşılığını da Allah katından fazlasıyla alan razı oldum bir cennetime dediği kulların arasına bildirimi de koysun. Ve kabirde kabrimizi cennet bahçelerinde bir bahçeylesin en handle retten